Inna alhamdulillah. Nähmeduhu, wa nasta'iinuhu, nasta'ifiruhu. Nauudu billahi minn shurur anfusina wa min seyyiaati aamalina. Min yehdihi allahu fala muzillelah. Wemen yudlil fala haadiyelah. Waashhadu an la ilaha illa wahdahu la sharikala. Wa Waashhadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu. Amma ba'd... Fainn xair al kitabi kālam Allāh wa xair al-hadi hādiu Muḥammadin sallallāhu alayhi wa sallam wa shrr al-umūr mūhdhathatuhā fainn kull mūhdhathin bid'ah wa kull bid'atin zallāla wa kull zallālatin fī al-nār yuġrabbimiz Allāh sūbahanahu wa ta'āla yahmddadib Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine ve ashabına salat ve selam ettikten sözlerinin doğrusunun Allah'ın kitabı yollarının hayırlısının Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu olduğunu işlerinin şerrilerinin dinde sonradan icat edilen sonradan uydurulan işler olduğunu sonradan icat edilen her bir işin bidat Her bidatın sapıklık, her sapıklığında ateşte olduğunu hatırlattıktan sonra. Abdullah i̇bn Amr radıyallahu adın yaptığı bir rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yusahu biraculim min ummeti ala ru'usil halaiki yawm al-qiyamah kıyamet günü ümmetimden bir adam herkesin gözü önünde mahlukatın gözü önünde çağrılır feyunşaru lehu 99 sicilla ve onun için hazırlanmış 99 kayıt defteri 99 sicil kaydı ortaya serilir Kullu Sicillin min Hamed del Basar. Bu kayıt defterlerinden, bu Sicil evraklarından her bir tanesi bir gözün görebileceği uzaklıkta, görebileceği mesafededir. Bu büyüklükte yani. Tüm <gülüyor> meyukal, sonra ona denir ki, etun ki rumin hada şeyen. Bu kayıt defterlerinde senin aleyhine kaydedilmiş bu günahlardan, bu hatalardan, bu cürümlerden. Herhangi bir şeyi inkar ediyor musun? Bunlardan, bunlara bir itirazın var mı? Feikulu, o da der ki, La ya Rabbi, hayır ey Rabbim. Feikalu, ona denir ki, Eleke uzrun peki öyleyse senin bu günahlara, işlediğin bu hatalara, bu cürümlere karşılık bir mazeretin, Veya onlara ağır basacak bir hasenatın, bir sevabın, bir iyiliğin var mı? Feyekulu la. Adam der ki hayır. Feyukalu. Ona denilir ki. Bela. Bilakis. İnne leke hasene. Senin bizim yanımızda bir iyiliğin, bir hasenatın var. Ve innehu la zulme aleyk. Ve sana zulüm edilmeyecek. Sonra diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe yukhrecu lehu Sonra adama bir kart vizit çıkartılır. Bir kart, kart vizit. Fiha Eşhedü Anla la ilaha illallah waanna enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Üzerinde Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu yazılı bir kart çıkartılır. Adam der ki ya Rabbi ma hâdihil bitaaka ma sijillat, <gülüyor> Bu sicillerin, bu kayıt defterlerinin yanında bu kartvizit nedir ki? 99 tane sicil açıldı, 99 tane kayıt defteri açıldı ve her birinin büyüklüğü gözün görme mesafesi kadar. Bu kadar seyyiatın, bu kadar kötülüğün, hatanın, günahın yanında. Bu kartvizit ne eder ki? Feyyukalu, ona denilir ki, inneke la tuzlem, sana zulmedilmeyecek. Fetugda'u sicillâtu tufi kifetin. Sonra bu 99 sicil defteri, kayıt defteri, terazinin bir kefesine konulur. Velbitaqatu fî kiffetin ve kartvizit de diğer kefesine kon, diğer kefesine konulur. Fataşet ve thaqulatil bitaqatu. Kartvizit ağır basar ve bu sicil defterleri, kayıt defterleri hepsi uçup gider. Dersimize bu hadis-i şerif'le başladım. Çünkü bugün okuyacağımız bab Şeyhül İslam İmam Muhammed <gülüyor> ibn-i abdilvahab rahimahullah'in kitab tevhidinin ikinci babı. Bu babın ismi bâbu fadl tevhid. <gülüyor> tevhidin fazileti ve, ve günahlara keffaret olması. Tevhidin fazileti ve günahlara keffaret olması. Birinci babta şeyh rahimahullah. Tevhidin hakikatinden onun rükünlerinden ve onun mahiyetinden icmalen bahsettikten sonra, tevhidin tafsilatına girmeden, bu meseleyle alakalı ayrıntıları zikretmeden önce, okuyucu, ilim talebesi, bu kitabı müdaresen, müzakere, mütalaa eden kişi, onu tergip etmek, onu hırslandırmak, teşvik etmek maksadıyla, tevhidin faziletiyle alakalı bir babaçmış. Yani öncelikle insan meselelerin tafsilatına girmeden okuyacağı, öğreneceği şeyin ile alakalı beyine üzerinde olursa, ona karşı daha fazla gayretli, daha fazla hırslı olur. Bundan dolayı Şeyh Rahimahullah hemen birinci babın ardından bu babı zikretti. Tevhidin fazileti ve günahlara kefaret olması babı. Bu babın isminde buradaki Arapça Kullanılan bir harften dolayı iki anlam muhtemel. Biz onlardan ikincisini seçtik. Fadılut Tevhid, Tevhidin fazileti ve meyukeffiru minadunup, günahlara kefaret olması. Biz bunu tercih ettik. Buradaki ma harfinin taşıdığı manaya göre. Buradaki başlık şu anlamda gelebilir. Tevhidin fazileti ve kefaret olacağı günahlar. Birincisi neydi? Günahlara kefaret olması. İkincisi kefaret olacağı günahlar. Biz ikincisini şundan dolayı seçtik. Günahlara kefaret olması. Zira kefaret olacağı günahlar denilince sanki tevhidin tekfir edeceği yani kefaret olacağı bazı günahlar var ve kefaret olmayacağı da bazı günahlar var gibi bir şey anlaşılabileceği için. Hakikatte bu doğru değildir. Zira tevhid Allah subhanahu ve taala'yı birlemek öyle büyük bir hasene, öyle büyük bir sevap, öyle büyük bir ameldir ki bununla beraber bu büyük amelle beraber eğer o tahkik edilirse, kamil olursa kendisinin kefaret olmayacağı, tekfir etmeyeceği bir günah yoktur. Yani tevhid öyle büyük bir hasenedir ki bazı günahlara kefaret olur, bazılarına olmaz. Bu doğru değil. Tevhid bütün günahlara kefaret olur. İşte dersin mukaddimesinde okuduğum bu bitaka hadisini de bu yüzden zikrettim. Bu kart hadisi. Tevhid öyle büyük bir hasenedir ki, eğer tahkik edilirse, kendisi karşısında hiçbir günah, hiçbir cürüm, kulun işlediği hiçbir hata, yaptığı hiçbir taksir, affedilmez değildir. Kefaret olunmaz değildir. Bakın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ki o as-sadikul masluktur. Biz onu bu sözünde, bu haberinde tasdik ediyoruz. Kıyamet sahnelerinden, hesap sahnelerinden verdiği bu haberle alakalı onu tasdik ediyor, iman ediyoruz. 99 sicil defteri olan bir adamdan bahsediyor. Önüne defterleri açılmış ve içerisinde yaptığı günahlar tek tek kaydedilmiş. Bütün hataları tek tek kaydedilmiş. Büyük küçük demeden hepsi Kaydedilmiş. Mâ lihâzel kitab la yugâdiru ve la kebîraten illâ ahsâha. olmuş. Bu kitaba bak yahu. Hiçbir küçük, büyük bir şey bırakmadan hepsini kaydetmiş, tescil etmiş. Mâ yelfidhu min kavlin illa ledeyhi rakîbun atid. Telaffuz etti ettiğimiz, telaffuz ettiği her bir sözde yanlarında bulunan murakıplar, gözetmenler onun bu telaffuz ettiği şeyleri kaydetmişler. Bu kimseye soruluyor, dönülüyor ki peki bunlara karşı bunlar bunlardan herhangi bir itirazın var mı? Bunları inkar edebilir misin? Hayır ya Rabbi. Peki bunlarla alakalı bir mazeretin var mı? Hayır ya Rabbi. Peki bunların karşılığında bunları mahvedecek, bunları silecek, bunlara kefaret olacak bir hasenatın var mı? Hayır ya, ya Rabbi. Sonra bu adama bir kart vizit çıkartılır. Bir kart üzerinde Tevhid kelimesinin Allah Subhanahu ve teala'nın uluhiyetine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şehadet ifade eden bu kart vizit adamın hasenata olarak ortaya koymuş adam da tabi hacme bakınca normal olarak der ki ya Rabbi bu kadar sicilin yanında bu kadar kayıtın yanında bu kadar kabahatin yanında bu kart vizit nedir ki Onların karşısında bu ne ifade edebilir ki? O kimseye denilir ki hayır, bugün sana zulmedilmeyecek. Bu kart terazinin bir tarafına konulur, diğer 99 sicil defteri diğer tarafına konulur. Bu kart vizit içindeki amelin büyüklüğünden dolayı, içindeki amelin, içindeki hasenatın azametinden dolayı diğer bütün günahların hepsine, keffaret olur, onları mahveder. Yani tevhid kardeşlerim, günahlara kefaret olur. Tevhidin kefaret olduğu günahlar dersek, sanki ortada tevhidin kefaret olmayacağı bazı günahlar varmış anlaşılır. O yüzden bu doğru olmaz. Müellif Rahimehullah bu babın ardından diyor ki, ve kavlullahi teala, ve Allah teala'nın şu buyuru, ellezine amenü, Ve lem yelbisû îmânahum bi İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya. Ulâike lehumul emnü ve hum İşte onlar kendileri için emniyet, güvenlik olanlardır ve onlar hidayete erdirilecek, hidayete ermiş olanlardır. Diyor ki Rabbimiz tabareke ve teala اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> آمَنُوا <gülüyor> وَلَمْ يَلْبِسُوا ا۪يمَانَهُمْ بِظُلْمِ İman edip, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya Onlar için emniyet ve hidayet vardır. Onlar için emniyet vardır ve onlar hidayet üzerindedirler. Burada zikri geçen, bahsi geçen emniyete, güvenliğe ve hidayete ermiş olmaya kavuşmak için Allah subhanahu ve teala burada iki şey zikrediyor. O kimselerde iki vasıftan bahsediyor. Birincisi, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler. Sonra, yelbisu يَلْبِسُوا bir zulmin, İmanlarına zulüm bulaştırmayanlar. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar. İman edenler, yani, Hafız İbn-i Kethir, Rahimehullah diyor ki, اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا İman edenler, yani, هَاُولَا اِلَّذ۪ينَ اَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ لِلّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَلَ İman edenler demek, yani Allah'a ibadeti halis bir şekilde. Hiçbir şeyi ona ortak koşmadan, sadece ona ihlaslı yapanlar. İman edenler, ibadeti, hiçbir şeyi ona ortak koşmadan, sadece Allah'a ihlaslı olarak, halis olarak yapanlar demek. Bu iman edenler, inananlar bu kelimelerin bunlar şer'i birer terimdir. Bunların şeriatta birer anlamları var. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin ve diğer sair dalalet mezheplerinin bu isimlere, bu kelimelere yüklediği anlamlar var. Allah subhanahu ve taala'nın kitabındaki buyrukları eğer bu hakikatler bilinmeden okunursa ve bunlar okunurken galiben Biz acem olduğumuz için bunları tercümesinden okuyoruz. İman edenler yani inananlar küfredenler, kafirler yani inkarcılar. Böyle tercüme edildiği zaman bu ayetlerin anlamları boşalıyor kardeşler. İman edenler deyince amenu. Şimdi Türkçe okurken düşünün kendinizi. İnananlar İnanan deyince ne anlıyoruz? Yani Allah'a inananlar. Yani Allah'ın varlığına inananlar. Halbuki burada kast edilen iman edenler, Allah subhanahu ve teala'yı ibadette tevhid edenler. Ibadeti ona halis yapanlar. Hiçbir şeye ona ortak koşmayarak. Ibadeti Allah subhanahu ve teala'ya halis yapmanın iki ciheti var kardeşlerim. Ibadeti Allah'a halis yapmanın, Allah'a ihlaslı olarak tapmanın, ibadet etmenin iki ciheti var. Bunlardan birincisi, İbadetin bizatihi kendisini Allah Subhanahu ve teala'ya yöneltmek, ona yapmak, ondan başkasına yapmamak. Yani secdeyi Allah'a yapmak, Allah'a secde etmek, bir başkasına secde etmemek. Duayı Allah'a yapmak, bir başkasına dua etmemek. Yalvarmayı, sığınmayı, tevekkülü, korkuyu, racayı, ümidi, bunların her birisini Allah'a yöneltip ondan başkasına yapmamak. Bu ibadeti Allah'a halis kılmanın bir ciheti. İkinci bir ciheti de Allah'a halis kılınan bu ibadetlerde yani secdeyi bir başkasına değil Allah'a yaptık. Şimdi birinci cihetten bu ibadete Allah'a Allah'a halis kılmış olduk. İkinci cihette ise ikinci yönü ise meselenin Allah'a halis olarak yapılan bu ibadette bu ibadetin Allah'ın yüzü için halis olması. İbadeti Allah'a hasrettik, başkalarını nefiyettik, ettik, onları reddettik. Şimdi Allah'a yönettiğimiz bu ibadette bizim muradımızın da Allah'ın yüzüne halis olmaz. Bu da ikinci ciheti. Yani Allah'a secde ediyoruz, başkalarına değil. Allah'ı burada ihlaslarsa bu secdeyi ona yaptık. Secdeyi ona halis kıldık. Şimdi ona halis kıldığımız bu secdede niyetimizi de onun vecihine halis kılmak bu da İbadeti Allah'a ihlaslı yapmanın ikinci ciheti. Yani başka bir niyetin, başka bir amacın, başka bir garazın, başka bir düşüncenin bu işin ardında olmaması. Allah'a yapılan secdede sadece Allah'ın kast edilmesi, Allah'ın murad edilmesi. Allah'ın yüzünün istenmesi, O'nun rızasının, O'nun hoşnutluğunun aranması başka bir şeyin değil. Eğer araya başka bir niyet, başka bir murad, başka bir irade girerse... Allah'a halis yapılan bu ibadet Allah'ın yüzüne halis yapılmış olmaz. Secdeyi Allah'a yapıyoruz değil mi? Tevhid ehlinin elhamdülillah Allah'tan başka puta, kabre secde edenimiz yok. Ama Allah'a yaptığımız bu secde de eğer sadece Allah'ın yüzünü murad ediyorsak işte o zaman bu secde hem o cihetten hem bu cihetten halis olmuş olur. Ama diyelim bir başkasının huzurunda Veya bir başkası baktığı gördüğü zaman, bir başkasına beğendirmek istediğimiz zaman, onun kınamasından endişe ettiğimiz zaman, bu secdeyi süslüyorsak, secdeyi uzatıyorsak, secdede bedenimizle daha fazla bir huşulu hal içerisine giriyorsak, o başkasının övmesine, başkasının hoşnutluğunu arayarak, şimdi Allah'a halis kılınan bu secde, Allah'ın vecihine, O'nun rızasına, Onun hoşnutluğuna halisim yapıldı. Ne kadar araya ne oldu? Başka iradeler, başka niyetler karıştı. İşte bu karışıklık o ihlası ortadan kaldırır. O ihlası nef yetar. Allah subhanahu ve taala kardeşlerim kendi yüzü için ihlasla yapılmış olandan başkasını kabul etmeyecek. Bütün amellerde. Kendisi için ihlasla yapılandan başkasını kabul etmeyecek. Ana aghniş şurakâ aniş şirk. Allah diyor ki Subhanahu ve teala ben ortaklar arasında bu ortaklıktan en çok müstegni olanım. Bu ortaklığa ihtiyacım yok. Men amile amelen eşreke fîhime'i yeğayri. Kim bir amel işler ve o amelde bir başkasını bana ortak ederse. İşte bu niyetler ve iradelerle alakalı. Allah'a halis kılmanın o ikinci cihetiyle, ikinci vecihiyle alakalı bir başkasını o amelde bana ortak ederse teraktuhu ve şirkehu onu ve onun şirkini bırakır terk eder Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadiste buyuruyor diyor ki Allah Subhanahu ve teala insanları içinde hiçbir şüphe olmayan kıyamet günü bir araya getirdiği zaman insanları topladığı zaman bir nidacı şöyle nida eder bir dellal çıkar şöyle nida eder kim Allah için yaptığı bir amelde bir başkasını da işin içine katmışsa bir başkasının da hoşnutluğunu rızasını aramışsa bu yaptığı amelin ecrini sevabını gitsin o başkasından istesin çünkü Allah Subhanahu ve teala ortaklar arasında bu ortaklıktan en çok müstahniye olandır Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok yani kardeşlerim iş biraz çetin Sadece Allah'a secde etmek İhlaslı olmaya Dini ibadeti Allah'a halis kılmaya yeterli olmuyor Sadece Allah'a dua etmek Allah'a yalvarmak Ona tevekkül etmek İhlaslı olmaya yeterli olmuyor Dini ibadeti Allah'a halis kılmaya yeterli olmuyor İbadetin ona halis olabilmesi için Şunun da tahkiki gerekir ki Allah'a yöneltilen Sarf edilen bu ibadetler Sadece onun yüzüne halis olsun Sadece onun hoşnutluğu aransın, başka bir niyet işin içinde olmasın. Bu ayet-i kerimeye göre kendilerine emniyetin ve hidayetin vaat edildiği kimselerin birinci vasfı bu. Allah'a iman etmeleri yani ibadeti Allah'a halis kılmaları iki yönden de. Sonra velem yelbisu imanahum bi zulm. Velem imanlarına Zulüm bulaştırmamış olmak. İman etmek ve imanlarına zulüm bulaştırmamış olmak. Eğer bu şekilde iman ederler ve imanlarına zulüm bulaştırmazlarsa Ula'ike lehumul emn Onlar için emniyet vardır. Onlar emin olacaklar. Korkularından ve üzüntülerinden emniyet içerisinde olacaklar. Deniliyor ki ayetin tefsirinde Onlar için emniyet vardır yani ahirette. Ahirette onlar için bir korku olmaz. Bir hüzüntü yoktur. Korkularından ve üzüntülerinden emin olurlar. وَهُمْ muhtedun, Yani dünyada veya hem dünyada hem ahirette hidayet üzerindedirler. Dünyada Allah Subhanahu ve teala onları tevhide hidayet eder. Onları sünnete hidayet eder. Hak yola, kendi yoluna hidayet eder. Ahirette de onları nereye hidayet eder, nereye yol gösterir? Cennete hidayet eder. Onlar için ahirette bir emniyet, dünyada ve ahirette bir hidayet vardır. Emniyet. Allah subhanehu ve teala buyuruyor diyor ki ayette. İnnellezîne kâluu rabbunallâhu thümme stekâmû. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzerinde olanlar var ya. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra istikamet üzerinde olanlar. Yani Rabbimiz Allah'tır sözünün gereğini yerine getirenler. Rabbimiz Allah'tır sözünü söz üzerinde istikamette olmak. Allah Subhanahu ve Taala'nın Rabbimiz olduğunu, Rabbimiz olmasını kabul etmemiz. Neyi gerektirir? İbadeti ona halis kılmayı. İnnellezine kavlu Rabbunallah Rabbimiz Allah'tır diyenler demek bu demek yani. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra Allah Subhanahu ve Taala'nın Rab oluşunun gereğini yerine getirip Rabliğinde bir şeriki olmadığı gibi, ibadetinde onu birleyenler, hiçbir şeye ona ortak koşmayanlar ve bu onun üzerinde istikamette olanlar, dost doğru olanlar, bu yoldan ayrılmayanlar var ya. Aleyhimul Melekler onların üzerlerine inerler, onların canlarını almasa dedin can almaya gelen melekler onların canlarını almak için onların onların yanına gelirler ve şöyle diyerek gelirler. Elle la tahafu ve la Korkmayın ve hüzünlenmeyin. Üzülmeyin. Kork korkmayın ve üzülmeyin. <gülüyor> ve ebşirū bil cenneti lati Ve vaat edildiğiniz cennetten dolayı gözünüz aydın olsun. Yani bu şartı tahkik edenler, Allah Subhanahu ve teala ibadetine tevhid edenlere melekler canlarını alırken böyle gelirler. Çünkü kardeşlerim kul bu dünyadan intikal halinde, bu dünyadan intikal edip ahirete göç ederken bilmediği bir yere doğru, bilmediği bir menzile doğru akıbetinin ne olacağını bilmeden endişe içerisinde ve korkuyla bu dünyadan ayrılır. Melekler geldiler canını alıyorlar. Nereye gideceğini bilmiyor, akıbetinin ne olacağını bilmiyor, hesabının, azabının, sevabının, ecrinin ne olacağını, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Böyle bir kimsede hakim olan ruh hali hangisidir? Korku. Korku. Korku. Bu adam korkar, endişelenir. Nereye gidiyorum? Ciddi bir endişe taşır, korkar. Bu gide gideceği yerle alakalı malumatının olmadığından... Bir de ayrıldığı yer ile alakalı bazı düşünceler, bazı duygular taşır ki o da sevdiklerinden ayrılıyor, eşinden, çocuğundan ayrılıyor, akrabalarından, malından ayrılıyor. Onlardan uzaklaşıyor. Bu hal içerisindeyken hangi ruh hali ona hakimdir? Üzüntü. Gideceği yerle alakalı üzüntü, korku, arkada bıraktıklarıyla alakalı üzüntü halindedir. İşte iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, Rabbimiz Allah'tır deyip sonuna bunun üzerinde istikamette olanlara o gün melekler ellea tehafu ve la tehzenu diye gelirler. Korkmayın. Korkacak bir şey yok. Ve üzülmeyin geride bıraktıklarınız için. Ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tu'adun. Size vaad edilen cennetten dolayı sevinin. Gözünüz aydın olsun. Size müjde olsun. Yani buradaki emniyette oradaki emniyette Allah'a kulluğu, Allah'ın tevhidini, Allah'ı ibadette birlemeyi tahkik edip bu imanlarına zulüm bulaştırmayanlar için. Peki iman edip, tevhidi gerçekleştirip, tevhid sahibi olup da sonra bunun içine zulmü bulaştırmamak ne şekilde olur? Burada kast edilen zulüm nedir? İnsan ne yaparsa bu tevhidine, bu imanına zulüm bulaştırılmış olur. Bu ayeti kerime indiği zaman Abdullah bin Mes'ud radiyallahu anhun aktardığı rivayette, sahihayinde gelen şekliyle, diyor ki Abdullah bin Mesud, lemme nezelet, ellezine amanu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin, iman edip, imanlarına zulüm bulaştırmayanlar ayeti inince, kulna ya Resulallah, dedik ki ey Allah'ın Resulü, eyyuna la nefsehu, hangimiz nefsine zulmetmez ki? Bir başka rivayette İmam Muhammed'de geçen şöyle dediler. Şöyle anlatılır. Şakka zalike ala ashabu, ala ashabi Rasulullah. Bu ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi. "Fekalu" dediler ki "Ya Rasulallah ey la yuzlim nefsehu. Dediler ki "Ya Resulullah, hangimiz nefsine zulmetmez ki?" Onlara meşakkatli geldi, onlara ağır geldi. Çünkü onlar insanın nefsine zulmetmesinin günah işlemek demek olduğunu, nefsiyle alakalı taksir etmek demek olduğunu veya etrafındaki çevresindeki insanların haklarına riayetsizlik ederek, onları hakkında haddi aşarak onlara zulmetmek demek olduğunu zannettiler. Yani bunun imanlarına zulüm bulaştırmamak demeyi günah işlememek demek zannettiler. Bundan dolayı ağırlarına gitti. Yani zannettiler ki bu ayette vaat edilen emniyet, Ve vaad edilen hidayet, iman edip sonuna günah işlemeyen kimseler hakkındadik. Ve bu onların gitti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara dedi ki cevaben, Kale, kema taqulun. Hayır, iş sizin söylediğiniz gibi değil. Diğer rivayette, Innahu leysel lezî te'nun. Bu iş sizin anladığınız gibi değil. Burada imanlarına zulüm bulaştırmayanlar demek. İmanlarına zulüm karıştırmayanlar demek. İman ettikten sonra günaha girmeyenler, günah işlemeyenler demek değil. Peki yani Dedi ki lem yelbisü imanehum bi zulmin imanlarına zulüm bulaştırmayanlar bi şirkin yani şirk bulaştırmayanlar demektir. İmanlarına zulüm bulaştırmayanlar yani şirk bulaştırmayanlar demektir. Awalam tesma'u ila kavli lukmane. Libnihi Lokman Aleyhisselamın oğluna söylediği şu sözü duymadınız mı? Ya ya bu neye? La tuşrik billah, inne şirk ile zulmun azim. Ey oğlcuğum, Allah'a şirk koşma. Şüphesiz şirk, azim büyük bir zulümdür. Yani onlar bu ayeti kerimede de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar sözünden imanlarından sonra günah işlemeyenler olduğunu anlayınca onlar böyle zannedince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buradaki zulmün günahlar değil zulüm yani zulmün büyüğü olan şirk olduğunu beğen etti. Şimdi burada bir vakfe yapacağız. Allah tebareke ve teala'nın kitabında kardeşlerim şirk, zulüm, küfür, fısık, Bu isimler, bunlar şer'i isimler. Bu isimlerin her birisi bir diğerinin yerine kullanılabilir. Allah'ın kitabında ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde bunun örnekleri pek çoktur. Şimdi bizim indimizde bunların esas tanımları var. Mutlak olarak söylendiği zaman küfürden biz bir şey anlıyoruz. Küfür insanın insanı dinden çıkartan bir söz, amel veya itikad. Şirk Şirk Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak ederek bir başkasına ibadet etmek. Fısık dediğimiz zaman fısık insanın büyük günahlara, büyük günahları işlemesi, açıktan veya küçük günahlara devam etmesi. Zulüm deyince bir başkasına haksızlık etmek. Değil mi? Bunlar bu isimlerin söylediğimiz zaman aklımıza gelen ilk karşılıkları. Bu böyle gerçekten bu doğru. Ancak bunlar her zaman her zikredildiği yerlerde Bu anlamlarda kullanılmıyorlar. Bazen küfür deniliyor. Bununla fısık kastedilebiliyor. Bazen fısık deniliyor fasıklık. Bununla küfür, kafirlik kastedilebiliyor. Bazen zulüm deniliyor. Bununla başkasına haksızlık etmek kastedilebiliyor. Bazen zulüm deniyor. Bununla işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin burada açıkladığı gibi sahibini dinden çıkartan şirk kastedilebiliyor. Öyleyse şeriat maslarını, Rabbimizin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini doğru anlamak, onların maksatlarına, muratlarına göre anlamak, bu kelimeleri nerede, hangi anlamda, hangi anlamlarda kullanıldığını bilmeyle olur. Bu da kardeşlerim, Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesini Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesine göre hakikatte neyin küfür olup olmadığını, neyin fısık olup olmadığını, neyin şirk olup olmadığını bilmeyle anlaşılır. Eğer bunlar bilinmezse biz Allah Teala'nın kitabında veya Peygamberimizin sünnetinde küfür kelimesini gördüğümüz her yere yani sahibini İslam milletten çıkartan, İslam milletinden, İslam dininden çıkartan, İslam ile bağını kesen büyük küfür zannedersek, böyle anlarsak bu işin sonu bizi haricilerin mezhebine götürür. Çünkü Allah subhanehu ve teala küfür diyor aslında bununla küfürü kastetmiyor. Ya da bununla kastettiği küfür, sahibini milletten çıkartan büyük küfür değil, sahibini milletten İslam dininden çıkartmayan, fısık yani fasıklık anlamına gelen küçük küfür olabiliyor. Bazı yerde fa fasık diyor, bazı yerde mücrim diyor. Bunları sahibini İslam milletinden çıkartan büyük küfür anlamında kullanıyor. Aynı şekilde şirk de böyle, zulüm de böyle. Öyleyse bu lafızlara, bu terimlere çok dikkat edeceğiz. Hakkında küfür gördüğümüz yere, küfür lafzını gördüğümüz şeyin hemen sahibini milletten çıkartan büyük küfür olduğunu anlamayacağız. Hakkında bahsedilen bu amelin ehli sünnet itikadına göre hangi kategoriye girdiğini bilmemiz icap ediyor. İşte burada Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile sahabe arasında geçen bu şeyde bunun bir örneği yaşanmış. Allah diyor ki iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar, zulüm karıştırmayanlar. Zulüm deyince sahabeler zulüm sözcüğünden Bunun şu anlama geldiğinizi anlıyor, anlıyorlar. İlk planda haklı olarak. Zulüm yani kişinin kendine zulmetmesi. Bu da masiyet günah demek. Kişi, kişi günaha girerek Allah'a isyan ederek kendisine zulmetmiş olur. Veya kişinin bir başkasına zulmetmesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem burada onların anladığı zulmün ayette kastedilen zulüm olmadığını, ayette kastedilen zulmün Lokman Aleyhisselam'ın oğluna yaptığı nasihatte söylediği şirk olduğunu beyan ediyor. Öyleyse kardeşlerim burada zulüm, şöyle anlatalım, zulüm, küfürde olduğu gibi, şirkte olduğu gibi iki kısma ayrılır. Bunun birincisi, büyük zulüm. İkincisi de küçük zulüm. Yani zulüm bazen ıttak edilir. Bununla büyük zulüm kastedilir. Zulüm denir. Bazen küçük zulüm kastedilir. Büyük zulüm yani şirk. Yani şirkin hangisi? Büyük olanı. Sahibini İslam milletinden çıkaranı. Küçük zulüm denilir. Bununla da kişinin kendisine zulmetmesi... Zulmetmesi. Yani ne? Günahlar. İki de kişinin başkasına zulmetmesi. Yani bunun, bunun ismi ne? Zulüm. Terim olarak zulüm denince akla ilk gelen şey işte bu şamadaki bu küçük zulümün ikinci kısmı olan zulüm. Kişinin bir başkasına haksızlık etmesi, ona eziyet etmesi, onunla alakalı haddi aşması. Şimdi diyor ki ayet-i kerimede İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar Onlar için emniyet vardır Ve onlar hidayet üzerindedirler İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar için Emniyet vardır Onlar korkularından ve üzüntülerinden emniyet içindedirler Ve onlar hidayet üzerindedirler Hem bu dünyada hem ahirette Allah onları ahirette de cennete Hidayet edecek yani oraya yönlendirecek anlayın. Sahabeler neden Bu ayet onların ağırına gitti. Çünkü onları zannettiler ki burada bu emniyeti ve bu hidayeti bunları kazanmak için ortadan kalkması olmaması gereken zulüm hangisidir? Bu zulümdür zannettiler. Anladınız mı arkadaşlar? Emniyetin ve hidayetin elde edilebilmesi için Ortadan kalkması, olmaması gereken zulmü bu zulüm zannettiler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de onlara bahsedilen zulmün bu değil, bu olduğunu söyledi. Şimdi dikkat edin. Ayeti i Kerime'ye göre iman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar yani büyük zulüm, yani şirk bulaştırmayanlar için emniyet vardır ve ne vardır? Hidayet. Ve hidayet vardır. Peki iman edip İmanlarına bu zulmü bulaştırmayanlar, bu zulmü bulaştıranlar için emniyet ve hidayet var mıdır? Evet, onlar için de emniyet ve hidayet var. Ancak bu salim oldukları zulüm, zulmün tamamından salim olmadıkları için, zulmün tamamından kurtulmadıkları için, emniyetin ve hidayetin tamamı onlar hakkında geçerli değildir. Emniyetin ve hidayetin aslı. Emniyetin ve emniyetin ve hidayetin aslı onlar hakkında geçerli. Ancak tamamı geçerli değil. Yani iman edip imanlarına bu zulümün hiçbirisini bulaştırmayanlar için emniyet vardır. Tam bir emniyet vardır. Ateşe karşı emniyettedirler, ateşe girmeyecekler. İman edip bu zulmün tamamından veri olanlar için. Onlar için hidayet vardır. Hem bu dünyada hidayet hem de ahirette cennete hidayet vardır. Peki iman edip? İmanlarına bu zulmü bulaştırmayıp da Bunları bulaştıranlar için Onlar için emniyet var mı? Onlar için de emniyet var Onlar için olan emniyet Cehenneme girmemeyle alakalı bir emniyet mi? Hayır değil Çünkü tam bir emniyet değil Çünkü zulümden tamamen kurtulmadılar Tamamen kurtulmadıkları için Emniyeti de tam hak etmiyorlar Ama emniyetin aslını hak ediyorlar Onlar için ateşten emniyet yok Ateşe girmekten cehenneme girmekten emniyet yok Ancak ne emniyet var? Orada ebedi kalmakta hakkında bir emniyet var. Orada ebedi kalmaktan emindirler. Zulmün bu kısmından selamette kalıp bu kısımlarında taksiyle eden bunları işleyenler. Anladınız mı arkadaşlar? Onlar bu bahsedilen ayette imanlarına zulüm bulaştırmama işinin tamamını yaptıklarında emniyetin ve hidayetin tamamını hak ederler. İmanlarına zulüm bulaştırmama işinin sadece bu büyük olanı gerçekleştirip bunlarda hata ettiklerinde emniyetin ve hidayetin tamamını hak etmezler. Peki birisi iman ettikten sonra imanına bu büyük zulmü bulaştırsa bunun için ne bir hidayet vardır ne bir emniyet vardır. Ne bir hidayet vardır ne de emniyet vardır. Anladınız mı arkadaşlar? Bu ayette anlatılan şey, onlar için bir emniyet vardır. Yani bunları bütün bu açıklamayı şunun için yaptık. Madem ki bu ayeti kerimede bahsedilen zulüm, imanla, imana karıştırılmaması gereken zulüm büyük şirktir. E öyleyse büyük şirk işlemediği halde nefsine zulmeden, başkalarına zulmeden, yani günah ve zulüm haksızlık yapan kimseler, onlar için de tam bir emniyet mi var kıyamette? Bunlar da ateşe girmekten emin midirler? El cevap hayır değildirler. Ehli sünnet ve cemate cemaate göre. Kendilerine zulmedenler ve başkalarına zulmedenler Allah Subhanahu ve Taala'nın onların işledikleri günahlarla alakalı tehditlerine muhataptırlar. Kendilerine azap edilmeyi hak etmiştirler. Allah Subhanahu ve Taala'nın meşiyeti dilemesi altındadırlar. Allah onlardan dilediğini affeder iptidaen Dilediğine iptidai affetmez, işin başında affetmez. Ancak onlar için bir emniyet var ki bu zulümden kurt, bu zulümden selim, oldukları için onlar cehennemde ebedi kalımı konusunda emniyettedirler. Bu konuda güvendedirler. Onlar için emniyetin bir kısmı geçerli, emniyetin aslı ve bir kısmı ama kamili değil, tam bir emniyet değil. Neden? Çünkü zulümün tamamından beri olmadılar, tamamından selim olmadılar. Tamamından selim olan kimseler hakkında da emniyetin ve hidayetin tamamı geçerlidir. Bu meseleyi biraz uzattım. Aynı şeyleri tekrar ediyorum. Ama şu meseleyi zapteden kavrayan kimseye la ilahe illallah diyen cennete girer. La ilahe illallah diyen kimseye cehennem haram olur. Kalbinde zerre kadar iman olan kimse cehennemden çıkacak gibi naslarda anlatılan şeyin ne olduğunu çok iyi bir şekilde kavrayabilir. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte onlar için bir emniyet vardır. Onlar için emniyet vardır ve onlar dünyada ve ahirette hidayet üzerindedirler. Diyor ki müellif rahimehullah. عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه Ubada ibn Samit Radiallahu anhu'den yapılan rivayette, Ubade ibn Samit, ibn-i al el al el-Hazreci, radiyallahu anhu, Ansari bir sahabidir. Ensardandır. Hazreç kabilesine mensuptur. Akabebiyatında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ve tesbit ettiği temsilcilerden birisidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Akabe biatında Medine'den gelen heyetin içerisinden temsilciler seçti. O temsilcilerden bir tanesi de Ubade İbni Samit radıyallahu anhudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e Bedir'de ve ondan sonraki gazvelerin, meşahidin büyüklerinin tamamında iştirak etmiş büyük bir sahabeydi radıyallahu anhu ve arda. "Kala, 'Kala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Dedi ki: "Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu." Men şehide en la ilahe illallahu vahdehu la şerikele. Kim Allah'tan başka ibadete layık hak abut olmadığına, onun bir ve, bir, tek, bir ve tek olduğuna ve ortaab olmadığına şahitlik ederse. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasulu, Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederse. Yani kelime-i iki kısmıyla Allah Subhanahu ve teala hakkında uluhiyete şahitlik ederek ve ondan başka bir ilah olmadığına şahitlik ederek. Uluhiyette Allah'ın tevhidine bir olmasına şahitlik ederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse. Şahitlik ederse demek yani bunu bilir ve bu konuda yakin üzere olur. ve bu bildiği yakın üzere olduğu şeyi diliyle söyler ve ilan ederse demektir. Çünkü şahadet için insanın şahitlik, şahitlik ettiği konuya şahitlik ettiği konuyu önce bilmesi gerekir. Sonra bunu kesin olarak bilmesi gerekir. Bu bildiği şehadeti yerine getirmesi, yani onu onu haber vermesi, onunla alakalı konuşması, bunu bunu söylemesi gerekir. Bunları yapan kimse şehadet getirmiş olur. Allah Subhanahu ve teala'dan başka ilah olmaması meselesi yani şehadetü en la ilahe illallah ile alakalı hem bu kitabın mukaddemesinde hem de gerekli yerlerde yeteri kadar açıklamayı yaptık. Ve şehadetü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmek Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik etmek emrettiği şeylerde ona ittiba etmeyle Nehyettiği, yasakladığı şeylerden kaçınmayla, Verdiği haberleri tasdik etmeyle, Ve Allah'a sadece onun öğrettiği şekilde ibadet etmeyle gerçekleşir. Şehadetü anne Muhammeden Resulullah, Sallallahu aleyhi ve sellem, Şu dört şeyle gerçekleşir. Emrettiği meseleleri, emrettiği konuları yerine getirmekle. İkincisi, Yasaklarından kaçınmakla, ictinab etmekle. Üçüncüsü, Verdiği haberleri tasdik etmekle. Dördüncüsü, Allah'a sadece onun öğrettiği, onun gösterdiği yöntemler ve metotlarla ibadet etmekle. Bu dört şeyle Muhammed'in Resulullah şehadeti gerçekleşmiş olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haberleri, onun kayıtla alakalı, geçmişle alakalı, kıyamete yakın olaylarla alakalı, kıyamet günü hesapla alakalı, hesap gününde ve ondan sonra gerçekleşecek olaylarla alakalı verdiği haberleri, mütalaa, değerlendirme, arz ve nak konusu yapanlar, onları akıllarına veya bilim dedikleri, bilim zannettikleri şeye veya tecrübelerine arz edenler, Muhammedun Resulullah'a şehadet etmiyorlar demektir. Ona şahitlik etmek, onun haberlerini ne yapmayı gerektirir? Tasdik etmeyi gerektirir. Onun verdiği haberleri değerlendirme konusu yapanlar, bunlara mütalaa edenler, olur mu canım böyle şey, hadi canım oradan böyle şey mi olur, diye onları akıllarına, bilim zannettikleri şeylere, değerlerine uymadığı için reddedenler, münakaşa konusu yapanlar, onun Resul olduğunu tasdik etmiyorlar demektir. Muhammed'in Resulullah'a şehadetleri yok demek. O, o haberin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olduğunu bildikten sonra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmayanlar. Bu ikisi de aynı baktan. Çünkü emirlere itaat etmek de, yasaklardan kaçınmak da neticede ikisi de itaat kapsamındadır. Emirleri yerine getirmek, yasaklardan kaçınmak da neticede bir nedir yasak da bir? Emirdir. Yapmamaya yönelik. Emir yapmaya yönelik bir emirdir. Yasak da terk etmeye, içtinab etmeye yönelik bir emirdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yasaklarını ve emirlerini yerine getirmeyenler, eğer bu emir ve yasakların kendileri hakkında bağlayıcı olduğuna itikad etmiyorlarsa, kendileri hakkında bu emirlerin ve yasakların geçerli olduğunu, kendilerinin bu emirlere ve yasaklara uymalarının lazım vacip ve gerekli olduğunu ikrar etmiyorlarsa bunlar da Muhammedun Resulullah'a şahadet etmiyorlar demek. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söyledi, emretmiş. Ama bu beni bağlamaz. Bu beni ilgilendirmez. Bu Araplarla alakalı bir şey veya bu başkalarıyla alakalı bir şey. Ben kendimi bununla sorumlu görmüyorum diyorsa bu kimse Muhammedun Resulullah şahadetini nakz etmiş, bozmuş da ona da bunu tasdik etmiyor demek. Ancak kişi bunu ikrar etmeyle beraber kendisinin onun emir ve yasaklarının bağlayıcılığı altında bulduğunu ikrar ederek kabul ederek onun emirlerine ve yasaklarına uymak benim için lazımdır diyerek bunları kabul ederek onları yerine getirme hususunda taksir ediyorsa tembelliğinden dolayı gevşekliğinden dolayı şehveti kendisine galip geldiği için dünyalık kendisine galip geldiği için bu emirleri yerine getirmekte taksir ediyorsa o itirafla beraber Bu kimse Muhammedun Resulullah şehadetinin aslını bozmuş olmaz. Ancak bu taksiri karşısında Allah subhanahu ve teala'nın tehdidiyle karşı karşıyadır. Allah'ın tehdidiyle karşı karşıyadır. Azabı hak etmiş olur eğer emredilen ve nehyedilen meselelerin konusu vacipler ve haramlar ise. Allah subhanahu ve teala buyuruyor diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ an emrihi." Onun yani o Resulün emirlerine karşı gelenler, emirlerine muhalefet edenler sakınsınlar. Ayaklarını denk alsınlar demek ya. Felyahzirillezine yuhalifuna an emrihi, Onun emirlerine muhalefet edenler sakınsınlar. En tusibuhum fitnetun. Kendilerine bir fitnenin, bir bela ve musibetin isabet etmesinden, au yusibuhum adabun elim veya kendilerine acı verici bir azabın uğramasından sakınsınlar. Ayaklarına denk kalsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet edenler ayağına denk kalsın Başlarına ya bir fitne gelecek. Bu fitne bela, musibet olarak tercüme edilebilir. Ama imamlardan gelen tefsirlere göre burada fitne nedir biliyor musun? Fitne şirktir. Yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefet edenlerin Ayaklarının kayması ve şirke gitmeleri, kendileri hakkında varid olmuş bir tehdittir. Başlarına bir fitnenin gelmesinden, yani şirke düşmekten veya bir belaya ve musibete düçar olmaktan veya elim acı verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emirleri ve yasaklarıyla alakalı mesele böyledir bunları ikrar etmeye, iltizam etmeyle beraber yerine getirmeye taksir eden kimse bu tehditlerin muhatabı olur. Ancak bu şehadeti bozmuş sayılmaz. Allah Subhanahu ve Taala'ya sadece onun gösterdikleri, onun öğrettikleriyle ibadet etmeye gelince önceki derslerde de Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu çizdiği yol ve etrafına çizdiği küçük yollarla alakalı şemayı hatırlayın. Allah Subhanahu ve Taala'ya giden Ona götüren, ona ulaştıran Allah'ın rızasını, hoşnutluğunu kazandıracak sözler ve ameller sadece Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleridir. Onun öğrettiklerinden başka hiçbir sözle, onun öğrettiklerinden başka hiçbir amel ve eylemle, bu söylenilen söz ve yapılan amel ne kadar güzel görünürse görünsün, ne kadar ihlasla yapılırsa yapılsın. Diğer şeriatın emirlerine, ibadetlerine ne kadar çok benzerse benzesin, Allah Subhanahu ve teala indinde makbul değildir, kabul edilmeyecek, reddedilecektir. Muhammedun Resulullah'a şahadet etmenin gereği de, madem ki Allah'ın Resulüdür, madem onu Allah bize elçi olarak gönderdi, madem bizler Rabbimizin neylerden razı olacağını, neylerden hoşnut olacağını, neylere kızıp öfkeleneceğini, sadece onun önderliğinde, onun kılavuzluğunda bile biliyoruz, Öyleyse Allah'a sadece onun gösterdiği şekilde ibadet edebiliriz. Bu da Muhammed'in Resulullah'a şehadet etmenin bir gereğidir. Bu gereği iltizam etmeyen kimse, aynı emirlerdeki ve yasaklardaki tafsilatı söylüyorum, bu gereği iltizam etmeyen, bunu kabul etmeyen, bunu lazım görmeyen kimse, yani hayır, Allah'a giden yollar, Allah'ın rızasını hoşnutluğunu kazandıracak ameller ve sözler, Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiklerle sınırları değildir. Bunun dışında bazı kimselerde keşif yoluyla, ilham yoluyla, bir başka bilmem hangi yollarla Allah'ı razı edecek ameller tespit edebilirler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatının dahilinde kalmaya mecbur değildirler. Onun dışında da başka ameller, sözler icat edebilirler derse bu kimsede Muhammed'in Resulullah şehadetini bozmuş, nakz etmiş olur. İslam milletiyle ilişkini keser. Ancak böyle demeden onun getirdiklerini esas kabul ederek ve hak kabul ederek Allah'a sadece onun gösterdikleriyle ibadet etmenin tapmanın lazım olduğunu ikrar ederek yanlışlıkla, hatayla, sui niyetle, suikastla başka yollar, ameller icat edenler bunlar da bu yaptıkları işlerle bidat, bidat çıkartmış olurlar onlara da bidat ve heva ehli denilir bu çıkardıkları bidatlar eğer itikadi meselelerde ve sahibini küfre sokacak şeylerse çıkardıkları bidatın nev'ine ve çeşidine göre onların küfrüne hükmedilebilir. Yok değilse bu çıkardıkları bidatlarla heva sahibi ve bidatçı unvanını alırlar. Kendilerinin helak ol helak olmuş olacak. Ve cehenneme gidecek fırkalardan olduğuna hükmedilir ve helüsünnet vel cemaat dairesinden şartları yerine geldikten sonra çıkartılır ihraç edilirler. Yani Allah'ın Şehadetü en la ilahe illallah. Ve anna Muhammeden Rasulullah şehadet etmenin manası bu. Hadiste deniliyor ki, kim bunlara şehadet ederse. Sonra, ha bir mesele daha var. Ve enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Muhammedin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederse. Bu şehadet kelimesinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin iki vasfı öne çıkartılmış. Bu iki vasfa şahitlik ederse O vasıflardan birincisi ney? Kulluk. Allah'ın kulu olmasını. Onun da diğer kullar gibi bir kul olmasını. Yani Rab değil, merbub olduğunu ilah değil, kendisine ibadet edilecek mabut değil. Abd olduğuna şehadet etmek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kuldur. Yani Rab olmadığı için, ilah olmadığı için... İbadetten bir şeyi hak etmez. Kendisine ibadet yapılmaz. Abduhu yani Allah'ın kuludur ona tapılmaz. Resuluhu Allah'ın Resulü elçisidir yani tekzip edilip yalanlanmaz. Çünkü kendiliğinden bir şey söylüyor değildir. Kendiliğinden bir haber veriyor değildir. Kendiliğinden bir şeyi emrediyor ve nehyediyor. Kendiliğinden bir ibadet icat ediyor değildir. Allah'ın elçisi olduğu için söylediği, emrettiği, getirdiği, koyduğu bütün ölçüler, kurallar Allah'ın koyduğu, Allah'ın emrettiği kurallardır. Yani kuldur ki ona ibadet edilmez. Resul'dür, tekzip edilmez. Allah Subhanahu ve Taala'nın yanında ona da ibadet edenler. Ona ibadet edenler de kimler? Yani Müslümanlar arasında Allah'ı bırakıp da peygambere ibadet edenler mi var? Evet. Müslümanlar arasında Yaptıkları şeyin isminin ibadet olduğunu kabullenmeseler de hakikatte ibadet yaparak ve bu ibadeti de Allah'a değil Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yönlendirende sarf edenler var. Sıkıştıkları zaman, darda kaldıkları zaman yardımlarına alemlerin Rabbi Allah Subhanahu ve teala'yı değil de onun kulu ve rasulü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çağıranlar onun Allah'ın kulu olduğuna şahitlik etmiyorlar. Ne olduğuna şahitlik ediyorlar? İlah olduğuna, onun kulluğuna şahitlik etmiyorlar. Ona yalvananlar, yetiş ya Resulallah. Ümmetin halini görüyorsun ey Allah'ın Resulü. Bu ümmete yetiş, bu ümmeti kurtar ey Allah'ın Resulü. Diyenler, onun kul olduğuna şahadet etmiyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nurdan olduğunu, gölgesinin olmadığını, ümmeti onu nerede anarsa orada hazır olduğunu, Meclislere iştirak ettiğini, her söylenen sözü işittiğini, gördüğünü, ümmetin amellerini gördüğünü bunlara itikad edenler, evet. onun kul olduğuna itikad etmiyorlar. Kul olduğuna şahadet etmiyorlar. Bakın şimdi ezan okunuyor. Müezzin وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ derken, şefaat senden ya Resulallah diyerek bu şefaati Resulullah'tan isteyenler. O burada olmadığı halde hay bir şekilde. Hayatta olmadığı halde. Yanımızda hazır olmadığı halde, ölmüş olduğu halde, bizi işitemeyeceği halde, Allah'a değil de zaten Allah'ın mülkü olan bir şeyi ondan isteyip ona yalvaranlar Allah'a değil ona ibadet ediyorlar. Ona ibadet ettikleri için Muhammeden abduhu ve resuluhuya şehadet etmiş olmuyorlar. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kul olduğuna şehadet etmek işte bu yüzden önemli. Yani okul bizim gibi kul o da Allah Subhanahu ve Taala'ya ibadetle memur. Hatta kullar arasından Allah'tan en çok korkanı, Allah'a en çok ibadet edeni, Allah'a karşı en çok sakınanı, en çok takvalı olanı. Yani kulluğun zirvesinde bir kul. Böyle birisi böyle bir kula uluhiyet sıfatları vermek, hatta biraz daha daha ileri giderek rububiyet sıfatları vermek, yeryüzünün ve semaların Onun yüzüne hürmetine, onun yüzüne yaratıldığını söylemek. Levh-i mahfuzdaki ilmin onun ilminden olduğunu söylemek. Bütün bunlar onun Allah'ın kulu olduğunu değil, Allah'ın ortağı olduğuna şehadet etmek olur. Haşa ve kella. O yüzden bu, bundan dolayı bu şehadet kelimesinde onun Resul olduğuna şehadet etme ile beraber ne olduğuna şehadete dikkat çekilmiş? Kul olduğuna şehadet et. Bu kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kadrini düşürmek değil. Bilakis onun kadrini Allah Subhanahu ve Teala'nın onu koyduğu o yüce menzileye çıkartmak koymak. Biz beşer için çıkılacak en büyük vazife, en büyük mertebe, menzile makam kulluk makamıdır. O yüzden Rabbimiz Subhanahu ve Teala onu ayetlerinde neyle vasfediyor? Kul olmasıyla vasfediyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyler hakkında bir şüpheniz varsa ne diyor Allah ondan bahsederken kulumuz Subhanallazi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram bir gece mescidi Haram'dan kulunu alıp mescidi Aksa'ya yürüten Allah bütün eksikliklerden münezzehtir, subhandır. Onu neyle vasfediyor? Kul olmasıyla. Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın oğlu. Mekke'de doğmuş. O Medine'ye hicret etmiş, orada ölmüş. Bu peygamber var ya sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın bir kuludur. Biz kardeşlerim beşer olan bir peygambere iman ediyoruz. Beşer peygamber. Melek peygamber değil, uluhiyet, rububiyet sıfatları taşıyan bir peygamber değil. Bizim gibi beşer olan bir peygamber. Beşer olduğu için beşer olmanın özelliklerini taşıyan bir peygamber. Ancak bununla beraber, yani beşerdir, beşer olma özelliklerini taşıyor, Bunlar onun kadirini düşürmek için mi haşa? Beşer, beşer olma özellikleri taşıyor. Bizim gibi kuldur. Bizim gibi acziyet içerisindedir Allah'a karşı. Bizim gibi ihtiyaçları vardır. Uyumaya ihtiyacı vardır, yemeye ihtiyacı vardır. Ancak bütün bunlarla beraber Allah Sübhanahu ve Teala'nın beşer içerisinden Adem oğulları arasından seçtiği en seçkin kuldur. Allah'ın resulüdür. Resullerin sonuncusudur. Mahlukatın, beşerin, Adem oğlunun efendisidir. Beşerin hayırlısıdır. Bak bunu söyleyince ona kul demek onun kadrini düşürür mü? Hayır. Bilakis onun kadrini yüceltir. Zira Allah Subhanahu ve teala onu böyle vasfetmiş. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse bu hadis-i şerifte birkaç şey daha sayacak ve şuna şahitlik ederse ve şuna da inanırsa şuna da şahitlik ederse sonunda bu kimseye bir müjde vadedilmiş. Burada tevakkuf edeceğiz. Vaktimiz doldu. Önümüzdeki hafta bu iki kısmı hatırlatıp hadisin devamını inşallah okuyacağız. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ile. Allah'a emanet olun. Şunları kapatır mısın?